Evet sevgili öğrenciler, dersimize kaldığımız yerden başlıyoruz. Okuyacağımız bölüm, e, Bukhari'nin kitabı Taksiri Salat isimli e, bölümünden olacaktır. 13 numaralı e, bab okuyacağımız e, babın numarası. Konusu ise şu, bab başlığı şu. Bab-ı cem'in fil seferi beynel maghribi vel işâ'i. Öncelikli olarak Burada e, Bab başlığı ile ilgili bir açıklamada bulunmakta e, Aynı Tabi konu belli Babül cem'i fil seferi beynel mağribi vel işai Yani seferde Cem Akşam ile bunun Birleştirilmesi konusundaki e, Bir e, Meseleyi gündeme getirmiş Ey yani Hada Bu, bir bayan hukmi eljami'li seferin, araları arasında olan cami ve cami arasında olan cami arasında olan cami arasında olan cami arasında olan cami arasında olan cami arasında olan cami arasında olan cami Babın cemgi, fil seferi, بين vel والعشائى, seferde akşam ile yassının birleştirilmesi konusu. Burada şu iki yani hadisle e, bab başlığı arasında bir açıklama getiriyor. Diyor ki aynı, ey yani herza babın fil beyan hükmü cem'i seferi beyni salateyil mağribi vel işai bu bab bu bab seferde akşam ile yasının, yassını birleştirmenin hükmüne dairdir Hükmün açıklanmasına dairdir oyunduna zekere lafza el cem burada el cem ifadesini diyor ki eee bu hali, burada cem ifadesini mutlak olarak mutlakan mutlak olarak zikretmiştir, yani herhangi bir şekilde kayıtlama getirmeksin لِيْتَنَا وَلَا جَمِعَ اَقْسَامِهِ yani e, cem'in bütün kısımlarını ihtiva edecek şekliyle yani kapsayıcı bir şekliyle cem kavramını mutlak anlamda zikretmiştir لِيَنَّ فِي الْبَابِ çünkü bu bapta yani bu başlığı altında selaset-i ahadi ise 3 hadis yer almaktadır kimden? an Muammer i Amr reb Abbas Abbas'tan ve Enes'in radıyallahu teala anhum yani burada ifade etmeye çalıştığı şey şu diyor ki bu Buhari burada can kavramını e, mutlak olarak zikretmiştir çünkü cem ifadesi mutlak olarak zikredilmesi cem'in cem bütün kısımlarını kapsadığı içindir. Aynı zamanda e, bunun gerekçesi şu bu babbaşlığı altında üç rivayet bulunmaktadır. Birinci rivayet İbn-i ikinci rivayet i̇bn Abbas'tan ve üçüncü rivayette Enes radıyallahu anh'dan zikredilmiştir demektedir. فَحَدِيثُ İbn-i İbn Abbas'ın şimdi İbn Ömer ile İbn Abbas'tan nakledilen hadis bir sureti takyit kayıtlayıcı tarzda gelmiştir. Yani kayıtlayan bir şekliyle gelmiştir. Bu hadisü Enes bir sureti itlaq. naklediren nakledilen, Enes'ten nakledilen hadis ise mutlak anlamda cem e olarak ifade edilmiştir. Dolayısıyla da bu konuda da artık çok fazla düşünmeye gerek yok. Her şey gayet açık ve nettir. Yani burada cen ifadesini zikredilmiş olmasının mutlak anlamda zikredilmiş olması bütün kısımdan ihtiva ettiğinden dolayıdır. Diyerek ilk iki ravi yani Abdullah İbni Ömer ile Abdullah İbni Ömpas'tan nakleden rivayetlerde cem kaydı yani birleştirme, namazan birleştirmesi kaydı belli şartlara bağlanmıştır. Ancak Enes'ten gelen rivayette ise sadece mutlak olarak zikredilmişlik demektedir. Evet, bundan sonra hadise geçiyor. Haddesena Ali bin Abdullah, Kale haddesena süfyan Kale semiyutu ez An-sâmin an-nebîhi Kâne-l-nebîyü sallallâhu aleyhi ve sellem Yecma'u beynel maghribi vel-işâyi izâ seyr <gülüyor> Rivayet burada bitiyor noktada Burada köşeli parantezde Un-huzur el hadis diye devam ediyor Yani bu hadise 1091 numaralı hadiste ve bu hadisin beni bir kısmında bu rivayette yer almaktadır demektedir Şimdi burada önce hadise baktığımız zaman hadis e, Haddes-i Buhari, önce e, kısa bir usul bilgisi verelim Ali bin Abdillah hocası O Süfyan'dan, o da Zuhri'den, o da Salim'den e, Ve Salim'de Annebihi dedi Salim bin e, Numer, yani Abdullah İbni Ömer'in e, oğludur Evet Kâhne Nebi'ye sallallahu aleyhi ve sellem, şimdi Abdullah ibn Ömer'den gelen baktığımız zaman e, diyor ki Abdullah ibn Ömer, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yecme'u cem ederdi. Beynil mağribi vel işai, akşam ile yaz namazını cem ederdi. Ne zaman? Burada kayıtlama var. İzâ cettebihi es seyir, acele yola çıkması gerektiği zaman yani acele yola çıkması gerektiği zaman akşam ile yassı namazını ne yapardı cem ederdi çekme gelen bir rivayeti e, nakletmiş oluyor. E, yani İmam Buhami'nin nakletmiş olduğu bir rivayeti şimdi yavaş yavaş e, şu şekilde e, açıklamaya çalışacak. Birincisi mutabakatuhul terceme ifadesi. Şimdi bu, bu başlığa bakalım. Yani e, sistem olarak neydi? Önce hadis ile şayet bak başlığında şayet bak başlığında ayet kelimesi geçmiş olsaydı ayetle hadis arasında bir bağlantı kuran bir başlık açardı. Ayet Bak başını böyle bir ayet söz konusu bahsedilmediği için de ne yapmış oluyor? Ee, ona göre dönüyor. Hadisi zikrettikten sonra hadisi zikrettikten sonra hadis bak başlığıyla hadis arasındaki bir uygunluğun tespitini yapmak için bir ee, başlık atmış oluyor. Bu tabakatuhu لِتَرْجَمَةِ yani buradaki tercüme ifadesi bak başlığı. Yani şu hadis, bu hadisin yani bak başlığına uygunluğu, mutabakati nedir? زَاهِرَةُمْ mutabakatı huylu zahir zahiratun. Yani hadisin hadisin bak başlığıyla uygunluğu açıktır. وَقَدْ زَكَنَّ وَاِكَ اِطْلَاقِ تَرْجَمَةِ مَا كَنْهُمْ حَدِسِ مُقَيِّدَنْ diyor ki, ve kad seker bab başlığının mutlak yönünün hadis'in yani hadis'le beraber hadis'in mukayyet olmasıyla beraber olduğunu zaten bundan bahsetmiştik dolayısıyla e, modena var bir mukayyetlik var nedir izâceb debihi es seyir yani yukarıda bunun e, üç farklı tarzda nakledildiğini. İşte kimin yerde mukayyet, kimin yerde de mutlak olarak nakledildiğini söylüyor. Abdullah İbni Yener'den gelen bu rivayetlerine ne vardır? Mukayyetlik söz konusudur. Daha sonra e, hadisle bak başlığı arasındaki e, mutabakatı tespitini yaptıktan sonra rical bilgisine geçiyor. Ve ricali huqad zekeru kayrı merratin Evet Yani çoğu kere bu ricali ile ilgili bilgileri çoğu kere zikretmişler Ve Ali'nin şimdi Ali bin Abdullah var Dolayısıyla bunun kim olduğunu ifade etmek için de Ve İbn Medini Ve Süfyan Şimdi burada Ali bin Abdillah diye geçen isim e, kimmiş? İbn-i Medini, alem Medini Süfyan dediği Süfyan bin Uyeyne bakın burada e, ismini zikrediyor fakat aynı zamanda da e, tam ismini zikredilmesi için de e, bir açıklama getirmiş Süfyan bin Uyeyne Zülhî'den maksatta ve Muhammed bin Müslim Salim'den maksat ve İbn bin Ömer bin El-Khattab yani şu şekilde ifade edebiliriz Hz. Ömer'in torunu ya da Abdullah İbn Ömer'in oğlu dolayısıyla burada e, salim dediği kişi Abdullah İbn Ömer'in oğlu salim olmuş oluyor peki bu hadis nerede zikredilmiş bu konuya da açıklık getireceği bir ifadede bir beyanda bulunuyor. Ve hadisi ahracehu Muslim ki salatı. Bu hadisi bu hadisi İmam Müslim ki salatı. <gülüyor> Kitabu Salat. Buradaki Salat dediği Kitabu Salat demek. Yani namaz bölümünde. Kimden? Eyyahya bin Yahya ve Kuteybe Sebi bin Said Ebu Bekir bile bir şey de ve ondan ıı, ve Kıttan nakletmiş Buhari'ye bu ensaî'de فيه yani saat bölümünde zikretmiş kimden an Muhammed bin Mansur'dan ve an Ensufyan bihi dolayısıyla diğer diğerlerde e, Süfyan'dan nakletmişler. Ee, dolayısıyla bu hadisi biz İmam Müslim'in e, ve Nesai'nin eee kitaplarında da yer aldığını görmüş oluyoruz. Kavluhu evet. Kavlihu kısmına gelince, şimdi hadiste geçen, şimdi hadiste geçen, bazı ifadeleri, bazı kavramları işaret etme açısından, orada ne geçiyordu? İzâh-ı Es-Sehir, kendisine gelince, ifadesine gelince, Ey iştette, Buradaki cet ifadesi işte de anlamına geliyor. Yani yolculuk onun denilen sıkıştırdığı zaman, yani daralttığı zaman, bir başka ifadeyle Türkçe olarak da acele yolat çıkması gerektiği zaman. Bunu zaten başka tarihlerden, rivayetin başka e, beyanlarından anlıyoruz. Galer film okken, bak Galer İbn Nasir ey iza iktar bihi ve esrâfîhi. Yani e, yolcuna yolculuk önem arz ettiği zaman ve acele yol çıkması gerektiği zaman süratli bir şekilde seri bir şekilde yol çıkması gerektiği zaman anlamına geldiğini belirtiyor. Yuğale cedde yecittü ve yecittü bittanive bil kesri buranın tabii dikkat ederseniz cedde yecittü ifadesinin iki şekilde okunabileceğini yecittü yani muzarisinin hem yecittü hem de yecittü şeklinde okunabileceğini ifade etmiş oluyor. Ve nebih emr ve ecdu ve cedde fihi. Ze ictehade. Vel kelam fi hazal ala min Evet bu konuda iki farklı görüş olduğu belirtilmiş oluyor. Birincisi El-evvel fi men wala'l cem' anhum. Yani bir grup bir grup İki namazı sahabe-i kiramdan, iki namazı cemedenlerin, edenlerin, cem edenlerle ilgili bir rivayetler söz konusu. Ki, onlar kimlermiş? Ali bin Ebi Talip. Ali bin Ebi Talip, FİMEN VALAR CEMMA BEYNAS SARATEYNİ, yani iki namazın cem edilmesiyle ilgili nakilde bulunanlar. Şimdi bu e, rabilerin kimler olduğunu yani bu sahabi rabilerin kimler olduğunu belirtiyor. Minhum işte onlardan da şimdi onları e, sırasıyla sayıyor. Ali bin Ebi Talib yani Hz Ali'den nakledilen, Hz Ali nakletmiş akraca hadisehu Ebu Davud hissenedillâ be'sebihî yani Ali bin Ebi Talib'in nakletmiş olduğu rivayeti Ebu Davud ııı e, Senedil la be'sedihi tabi kendi ifadesiyle beis olmayan yani senedi tabi mutlak anlamda la be'sedihi ifadesi alimden alimi yani ceh tadil alimlerine göre bazen farklılık gazetmektedir etmektedir. Bazen çok az hafif bir zayıflık var anlamına da gelebilir ya da kimlerine göre işte, önemsiz takım zayıflığı da ifade edebilir ya da kimlere göre sağlam sahip bir rivayet anlamında gelebilir. Evet. Dolayısıyla burada ne yapmış oluyor, ilgilenir rivayetin hangi muhaddis tarafından hangi hadisçi tarafından nakledildiğini ve senedini de muhtevasını bildirilir bir şekliyle ifade etmiş oluyor. Evet Kâbe izâ saferâ bâdâ mâ şems, hatta tekâde en tâzlûmâ Şimdi burada e, olaydan bahsediyor. Ne zamanmış? Güneş battıktan sonra yani neredeyse hatta tekade e, entazlum'a hatta karanlık çökünceye kadar olan kısım ifade ediyor. Yani bu haldeyken bu Hz. Haldeyken, Peygamber ne yaparmış? İki namazı cem şeklinde gelen rivayeti. Sonra ne yapılmış Hz. Peygamber? Sünne yanzili, yanzili daha sonra eee konuklar Feysal'le Mağribe sünnetle yatsa, sünnetle yersa. Daha sonra yani böyle bir süre bekledikten sonra da eee kılar. Dolayısıyla eee çok bir kısa bir müddet bekledikten sonra eee kılardı. Ve bu öyle hakeza ayet-i Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yasnadır. Yani Hazreti Ali demiş oluyor ki Herkese ra'ytu Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem, nesna, Hazreti Peygamber'i böyle yaparken gördüm demek suretiyle Hazreti Ali'nin bu konudaki uygulamasını ifade etmiş oluyor Varava İbn-i Ebi Şehbe İbn-i Ebi Şehbe de, e, biliyorsunuz aynı zamanda İmam Buhari'nin hocalarındandır o da e, Kitab-ı isimli eserinde geniş hacmi bir e, kitaptır An Ebi Üsane, An Abdillak bin Muhammed, bin, ıı, Ömer bin Ali, An Ebi'hi, An Ceddi'hi Enne Ali'in radıyallahu te'alâ anhu kâne yussalli el maghrebe fîs seferî sümiyete aşşa, sümme yussalli el işâye alâ aleyhi ve sellem yisnav. Şimdi bakınız biraz önceki rivayetim yine bir başka tarikinde ise İbn-i Ebi Şeybe, Musa şu tarikten, yani Ebu Usame, o Abdullah bin Muhammed bin Ömer bin Ali'den o da babasından o da dedesinden, yani biz buna aile esnadı diyoruz <gülüyor> nakleniyor ki Ali <gülüyor> radiyallahu teala yani seferdeyken akşam namazını kılardı, daha sonra belli bir süre ara verir Süme daha sonra yasın namazını kılar yani peşinden Ala İsrâh hemen onun peşinden ne yapardı Namazı kılardı Süme konu şöyle derdi herkese arayın Sallallahu Aleyhi ve Sellem ben Hazreti Peygamberi böyle yaparken gördüm derdi ve tabii konu akar yine bir başka tarikte Rabah etarikutniyi etarikutniyi de başka bir tarikini nakletmiş galat hatta Ahmed bin Muhammed bin Sa'id Hattesana Muzir El-Muzir Muhammed, Hattesana Ebiye, Hattesana Muhammed Bin El-Husayn. Fakat ederseniz burada e, rivayet zinciri biraz artmaktadır. Niye? Dar-ı Kuddin'in e, tabi dar Kuddin vefat tarihini hatırlayanız var mı? Yok mu hatırlayanınız? Hici 4. asılı yaşamıştır. Öyle söyleyeyim. Evet. Yani 5. asılı, 4. asılı sonuna doğru ıı, yaşamış ve aynı zamanda Dar-ı Bukhari'nin El Camii sahihinde yer alan ravilerine yönelik de eleştirdiği, tenkit ettiği kitaplarda söz konusudur. haddes Muhammed bin El Hüseyin bin Ali bin Hüseyin Haddes-i Ebi'yi an Nebi'yi an Ali'yi Kâni Nebi'yi sallallahu aleyhi ve sellem Bakınız rivayet farklı yani Lafız farklılıklarına bakınız. Daha ziyade görüldüğü üzere mana üzerine cülayet edildiği için ağırlıklı olarak isterseniz ifade ya da lafızları da değişebilmektedir. İza irtahale kendine nebiyo sallallahu aleyhi ve sellem bunu kim naklediyor? Hazreti Ali. Kendine nebiyo sallallahu aleyhi ve sellem izah irtahale heine tezule şems cema'a zuhra vel asra ve izah cette lehu es Akar al asra ve adja al zühra, sünne cemaat Hazreti Peygamber, e, güneş e, zeval vaktine yaklaştığı zaman, yani şöyle söyleyeyim, e, yaklaşat tepeyden e, itibaren batıya doğru kaymaya başladığı anları itibaren ne yapardı? Cemaat zühra ve al asra öğlen namazını ve ikinci namazı cemaat dedi. Ama ne zaman? Yani hangi şartta? Zaman demeyin de hangi şartta? فَيْزَا جَدَّ اللّهُ Yani yol, acele yola çıkması gerektiği zaman öğle ile e, ikinci bir namazı cema derdi. Tabi şimdi bunu nasıl yaptığını söylüyor. اَقْرَ الْاَسْرَ وَاَجْلَ الزُّهْرَ Öğle namazını ve iki namazını iki namazını geride bırakır ee, ve ön namazlarıyla da, daha sonra da suna cema beynihuma ve daha sonra ikinci bir cem ederdi. Şu şekilde gelen bir rivayet var. Şimdi Darükkulün unutmemiş olduğu bir rivayette, wa la yasihu isnaduhi. Şimdi bu rivayetin yani e, şu şekilde başlayan yani buradan başlıyan, hatırasına Ahmet bin Muhammed bin Sayi şeklinde başlayan rivayetin e, senedinin ee, isnadının e, sahih olmadığını belirtiyor ki e, gerekçesinde neymiş Şeyhüttar-ı Kutmi ve İbnül Abbas bin Ukde Kimmiş Ahadül Huffazi İbnül Abbas bin Ukde bakıyoruz şimdi Adulhu Fazı. Yani hadis hafızanın bir tanesi Lakin mehu Şi'iyin. Ancak bu kişinin Şii olduğunu yani Şii mezhebine mensup olduğunu belirtiyor. Fakat terkülmü fihi Tarık ve bu konuyla ve bu konuda da Tarık onun aleyhinde konuşmuş hadis rivayeti konusunda ve Hamza es aynı zamanda Hamza es-sehmi de ve gayruhuma gerek tari kutmi gerekse Hamza es e, bu, kişi hakkında, bu kişi hakkında yani İbn-i Abbas bin Okte hakkında ne yapmış? Aleyhinde konuşuyor. Yani hadis rivayeti konusunda e, ve tabi Şii olduğu konusunda da aynı zamanda da e, bir beyanda bulunmuşlar. Ve şeyhu hu el-Muzib Muhammed bin el-Muzib. "Neyse bil-qawiyyi. Yine burada geçen el muzir bin Muhammed bin el-Muzib de Şu el muzir bin Muhammed kimmiş? Neyse ليس بالقوي. Yani hadis rivayetinde hadis rivayetinde kuvvetli değildir. Qawi değildir olarak geçer. Qalehu at-Tariquni yine bu ifadeyi kullanan yani ليس بالقوي ifadesini kullanan kimdir? Dar-ı Ve abuhu ve cettuhu yahtacu ila aynı şekilde bunun şimdi Müzellü Muhammed dedi ya, işte onun babası ve onun da dedesi dedesi hakkında da yahtacu ila marifetihima sonrası bir hadis rivayetinde çok fazla bilinmeyen bir yönün olduğunu belirtmiş oluyor. Peki bu arada bir soru var. Peki bu dar bunu zikrediyor. Yeni gelmişken bunu hemen ifade edeyim. Peki Dar-ı Kutli bunu nerede zikretmiş? Süneminde zikretmiş. Şimdi bu bilgi e, benim size aktarmam gerekiyor. Belki pek çok kişi e, hali hazırda Dar-ı Kutli'nin ya da Dar-ı Kutli'nin dair rivayetlerin e, yer aldığı Akkama dair rivayetlerin yer aldığı önemli bir kaynak olarak yani sahih kaynak olarak ya da içerisinde geçen hadislerin tamamının sahih olduğu görüşünde dediler. Halbuki mesela bundan on sene kadar önce Abdül Fettah Ebuğut daha doğrusu meşhur bir kitabında da geçiyor. Abdül Fettah Ebuğut de Darüddin'in esasında sahih rivayetleri toplamak için değil e, fakihlerin e, dayanak noktası olarak dayanak noktası olarak naklettikleri yani iyi hükme medar olan rivayetlerin e, illetini göstermek maksadıyla e, sünemi e, tasdik etmiştir. Yani sünemi, tarih kutlinin sünemi zaman orada epeyce bir durmamız gerekiyor. Çünkü hemen hemen o da yürüyen rivayetlerin kahrekseliyeti zayıf İlletli içerisinde uydurmalarının olduğu bir rivayettir. Yani gerçek anlamda ahkana derin teşkil edebilecek rivayetler değildir. Yani delil noktaların azalığına baktığımız zaman. Bu kendi döneminde daha ziyade Abdülfetrahim Ebu Guttem diye belirttiği üzere ki, e, gerçektir. E, o yer alan rivayetlerin hemen hemen tamamına yakın kısmı ya da kahrekseriyeti zayıf rivayetlerle doludur. Yalnız Darıkut bunu bilerek yapıyor çünkü onun gayesi şu, kendi döneminde kullan kendi dönemindeki fakirlerin fıkha medal teşkil eden kullandıkları rivayetlerin hangilerinin ilmetli hangilerin ilmetli değil bunu beyan etmek için bunu tasviye etmek için bizzat bu konuyla ya da o konuyla farklı konularla alakalı rivayetleri ünitli rivayetleri, zayıf rivayetleri bir araya getirme e, amacını taşımıştır ve bundan dolayı da sünenini bu şekilde tasdif etmiştir. İşte bunu bilmeyen insanlar da maalesef e, sünenin kavramından hareket ederek sünenin kavramından hareket ederek de burada yer rivayetlerin ahkamı talip eden e, ve delil teşkil olabilecek e, rivayet kitabı olarak e, değerlendirmiştir. Dedi ki bu kesinlikle yanlış. Burada gördüğü gibi dar Kutni bu eserini kendi kitabına naklediyor ve aynı zamanda iletini de beyan etmiş oluyor. Evet. Ve yine e, hadislerin ile ilgili nakleden e, bir başka sahabi ravi de ee, Enes bin Malik'tir Aklıca hadisehu el-Bukhariyu Yine Bukhari Enes bin Malik'ten gelen rivayeti Enes, Enes bin Malik'in nakletmiş olduğu rivayette Kendi kitabında e, Nakletmiştir diyor e, Ve seyyeti inşallahu teala Yine bunun açıklaması da e, İleride gelecektir diyerek e, Enes bin Malik'ten gelen rivayeti Burada noktalıyor Ve mümkün, Abdullah bin Amr Yine Abdullah bin Amr'dan Gelen rivayet var hangi konuda namazın cemi konusunda ahlaca hadisehu ibni ebi şeybe fi musannefihi yine ibni ebi şeybe musannefinde Abdullah bin Amr'dan gelen rivayeti kaydetmiş bu Ahmed fi musnedihi yine Ahmed bin Hanbel müstediğinde Abdullah bin Amr'dan gelen rivayeti kaydediyor hangi tarihinde rivayeti haccaç an amı bin şuayb an ebi hi an ceddi hi şeklinde gelen rivayetini ötlediyor ııı ama ben şu an ebihi ceddihi şeklinde gelen e, o senete gelen rivayette şöyle naklediyor. Cema'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben fi gazveti benli mustalik. Burada benim mustalik gazvesinde benim mustalik gazvesinde Hazreti Peygamber iki namazı cemetti şeklinde bir e, nakil var. Fakali Ahmet Yelm gazâ benim müstalik. Yani benim Mustalik e, gazyesinin olduğu gün diyerek de orada bir tasihte e, getirmiş oluyor. Yani burada dikkat ederseniz burada neler var? E, kayıtlayıcı rivayetler burada e, zikredilmiş oluyor. Efi rivayet eee Cemaa ben-i sefer ifadesinde Geçen e, rivayette ise fi'l isnadihi el Haccac bin Erta. Muhtelifun fi'l ihticacih fihi. Şimdi bu rivayete geçen yani Haccac şu rivayet Haccac diye geçiyor ya. Buradaki Haccac bin Erta isimli ravi hakkında muhtelifun fi'l ihticazi bi yani onun nakletmiş olduğu hadis rivayeti hakkında e, ihtilaf vardır demek suretiyle de onunla gelen rivayetin e, zayıf olabileceği noktasında bir e, işarete bulunmuş oluyor. Yine Hz. Peygamber'in e, iki namazı da namazın cemline dair nakledenler arasında Ayşe radıyallahu teala anhum anha var akraca hadiseha ibni evi şeybe fil musanir ve ahmed fi müsnedih kirahuma anvekiye <gülüyor> Atesenam Muhayyib bin Ziyad, Anata An Aisha. En-Nabi sallallahu aleyhi ve sellem eee en sallallahu aleyhi ve sellem kâne yu'akhiru zuhra ve yu'accilu'l-asr, ve yu'akhiru'l-maghribe ve yu'accilu'l-ghashae fi's-safar. Şunu Hazreti Aisha'dan gelen eee İbn Bişr'in müsnedinde, Ahmed bin Hanbel'in müstedeninde şu tarikten gelen ve ki Muhayyib bin Ziyad, Ata tarikiyle gelen rivayette Hazreti Ayşe ne demiş? Nemi sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazını e, geciktirir e, ve ikili namazını acele kılar. E, akşam namazını e, geciktirir ve yası namazını erken kılardı. Nereden fil sefer. Dolayısıyla burada Cem e, durumu gerçekleşmiş oluyor. Şimdi bu hadisin senedinde geçen Mubire bir ziyat hakkında şöyle e, diyor aynı Mugire bin Ziyad da'afehu el-cumhur Cumhur alimleri yani buradaki, buradan maksat e, hadisçilerin yani e, ceh-tadir alimlerinin çoğunluğu Mugire bin Ziyad isimli Rabi'yi ne yapmışlar? Zayıf kabul etmişler. Ve vessakahu ancak ve vessakı ve Ebu Zua ancak Yahya bin Ma'in ve Ebu Zor bunu sika yani gönülür olarak kabul etmişlerdir. Dolayısıyla bak burada gördüğünüz gibi hadis rivayetinde raviler hakkındaki bir takım değerlendirmelerde iştihat farklılığı dediğimiz durumlar söz konusu. Yani kimilerinin zayıf dediğine ki cumhur ulema yani hadis alimleri yani münekkit hadis alimleri Muhale hakkında e, zayıf ifadesini kullanmışlar daha doğrusu zayıf olduğunu söylemişler ancak e, Yahya bin Ma'in ve Ebu Zura Er Errazi de e, bu kişi hakkında ne demiş Sika demişler yani Vesekahu dedi onu gönlünü kabul ettiler ve minhun e, İbni Abbas yine e, Hz. Peygamberin e, seferdeyken namazı cennettine dair nakleden râviler arasında İbn-i Abbas da vardır. Akhirce hadise bu Müslüm'ün rivayeti Ebi Zübeyir. İmam-ı Müslüm Ebi e, rivayetiyle e, onlara gelen, İbn-i Abbas'tan gelen rivayeti kaydetmiş oluyor. Kâle haddesene Sa'id bin Zübeyir Kâle haddesene i̇bn Abbas Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem cema'a beynel salateyni fi sef sefretin safreha fi gazet-i tebu fe cema'a beynel zuhri vel asri vel mağrib vel işa'yı cemiyan İmam Müslüm'de de 1. E, belki görmüşüzdür e, o da geçen rivayette İbn-i diyor ki Rasulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem e, seferdeyken e, Tebuk gazetesine çıktığımız bir seferdeyken iki namazdan yaptı, cemetti öğle ile ikindi akşamda birlikte kıldı Gali Said yani Said dediği Said bin Cübeyr قَالَ سَعِدْ فَقُولْتُ لِبْنَ أَبْبَاسٍ İbn Abbas'ı dedim ki مَا حَمَلَهُ عَلَى ذَٰلِكَ قَالَ اَرَادَ اَنْ لَا يُحْرِجِ اُنَّتَهُ Yani Hazreti Peygamber'in bundan maksadı bir başka tarihte mesela bu hamil kelimesi yerine ma ارَادَ ifadesi geçmektedir قَالَ اَرَادَ اَنْ لَا يُحْرِجِ ümmetine bir e, zorluk ya da meşakkat olmasın diye şeklinde e, bir açıklamada e, bulunmaktadır. Bhagat Rava Müslim burası değil mi? E, Müslim'de geçen bu rivayette e, kimle geliyor İbn-i geliyor. İbn-i gelen bu rivayetinde olduğunu burada dikkat ederseniz e, aynı hangi sahabi ravi'den hangi kitapta geçmesi onu zikrediyor ve o rivayetin bir parçasını ya da belir bir kısmını naklediyor. Ve açıklaması gereken bir takım izah, gerekli ricam noktasında gerekse hadisin sıhhatiyle ilgili bir varsa onun açıklamasını yapmak suretiyle bunu belirtmiş oluyor. Fakat Ravah-ı bir Meydan Bi Hazel-i Isnat yine bu isnatla İmam-ı Müslim şu rivayeti nakletmiş. sallallahu aleyhi ve sellem ez zuhra vel asra cemi'an vel vel işâe fi gayri havfin la seferin Yine aynı tarihten bu isnatla Hz. Peygamber e, öyleyle ile ikindiği, akşam ile yassığı, herhangi bir korku ya da sefer olmaksızın cemetti şeklinde i̇bn Abbas'tan gelen bir başka rivayeti, bir başka tarihten gelen rivayeti nakletmiş oluyor. yukarılardaki rivayetlerde bir kayıt var. Yani seferle ilgili bir kayıt var. Ancak burada "fi havfin vela seferin" demek şurada tabi "fi kafir kafirin vela seferin" ifadesi yapmakta yine rivayetin lehı. Buradaki lehı ifadesi yine Müslüman raji yani Müslüman kayıtlımış olduğu yine bir başka rivayette "Sallallahu ala asseceni anbin medinetin minqayir kafirin vela seferin". Burada yine mekan olarak yani birin şu rivayete baktığınız zaman aklınıza şu gelebilir yani demek ki seferdeyken e, diye, yani azından beni bir mekanda di aklınıza gelmiş olabilir düşüncesinden dolayı e, nakleden bir başka rivayet de naklediyor. Yani Müslüman kaydetti e, rivayeti, şu rivayeti nakletmiş. Daha doğrusu Müslüman rivayeti olduğu gibi alıp aktarıyor. Hazreti Peygamber öyleyle ikindi, öyleyle ikindi e, birlikte kaldı. Nerede bilmediğin medine'de. Münka'yı kafun beler yani herhangi bir korku ya da endişe olmasın. Buradaki korkuyu beni zannediyorum ki anlıyorsunuz yani korkunun e, müşriklerin ya da e, Müslüman olmayan insanların kendilerine vereceği bir takım zarardan dolayı böyle bir duruma düşerlerse namazı kısaltmanızda bir sakınca yoktur. Ayetine istinaden e, bu ifade kullanılmış. Evet. Demin hün üsana benziydi. Yine Cen konusunda nakledilen rivayetlerden bir tanesi Üsame bin Zeyd tarafından Akhıca hadîs Fî kitab-ül İlen Kitab-ül Bu rivayeti nakletmiş Kâle hattasına Ebu-s-Sâib An-ı-Cerîri an Osman, An-ı bin Zeyd Kâle-i Kân-ı Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem İzâ-ı Cettebi-hi Es-sehir Cenab-ı Beyn-i Zuhri vel Asri vel Mağrib Vel Artık tecrübe etmeme gerek yok Artık herhalde adam Şimdiden kare seyyat an hazel hadis Daha sonra Muhammed'e bu hadis hakkında sordum Şimdi Muhammed dediği ile ilgili olarak kim dediği olarak soracaksınız? ebu Sa'id sahid anne bir nebi Osman, an bin Zeyd Şimdi biraz sonra kim olduğunu göreceğiz kare sahih Yani bu hadisin Bu hadisin Bu hadisin sıhhati hakkında sordum diyor Kale esahih es ve mevkufun an üsane binzet. Bakınız, bir rivayet sahiptir. Ancak nedir ve mevkufun an üsane binzet? Peki, buradan nasıl bakılıyor? Nasıl nektar, şunu yapar derken de mert olmuş oluyor, değil mi? Ve üsane hadisine ki bir, cem, e, bir Arafat'a ve Muzdalife'te. Ancak İsami mezhepten gelen e, bir başka rivayette ise cem halisesinin Arafat ve Muzdalife'de gerçekleştiğine dair de bir e, rivayetin olduğunu burada belirtmiş oluyor. Vesayet inşallah talep. Yani bununla ilgili açıklama yani Arafat ve Muzdalife'de yani namazla ilgili namazın cemî meselesinde Arafat ve Muzerife'de cem'in yapılmasına dair nakledencil ayetleri de orada zikredeceğini belirtmiş oluyor. Ve minhum Cabir, Cabir bin Abdillah akhlece hadisehu Ebu Davud ve Nesai min Malik an-e bizzübeyr, an-cabir en-e mebiye sallallahu aleyhi ve sellem gavet lehu eşşamsüb-i Mekke'de yani Mekke'deyken e, güneş batınca fecina beynuhuma bir serif eee bu bölgede yani şu bölgede, Serif bölgesinde ne yapmış, namazı cem etmiş. Oraya Ahmet bin yine yani Ahmet bin Hanbel Müstedehi'nde bir rivayet-i İbn-i Nehiyya, İb Nehiyya kanalından gelen bir rivayetin aktarıyor. Anabiz Zübeyir, Kâlesi, El-Tücâbilen, El-Cemâhâ Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Ebu Zübey'den gelen rivayete göre, e, Cabile şu soruyu sormuş. El Cema'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ben'in mağrubi ve el-işai Hazreti Peygamber akşamla e, Yasir Cemettin'i Galen'i am an, Gazen ve benim Mustalik O da yani Cabir bin Abdülillah da e, benim Mustalik gazesinde Olduğumuz sene e, Demek suretiyle zamanını belirtmiş oluyor Oraya Müslüm ve Ebu Davud Vebn-i Mace Fiyadis-i Cabir-et-Tawil Yani Cabir'den sonra uzunca bir hadiste Eee fi sıfatı haccihi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber'in haccı ile haccını tarif ederken haccıyla e, ilgili durumu açıklarken Muzibayet-i Muhammed bin Ali bin el-Husayn An-Cabir fevecedel kubbete qattorabat lehu binemre şeklinde e, bir ifade geçiyor ve fihi sümme ezinle sümme ekamı fesalliyel zuhra sümme ekamı fesalliyel asra ben Uluslararası Bey-i Nahman demek suretiyle Hazreti Peygamber'in burada e, namazları e, cemrettiğine dair bir ifadeyi e, kullanmış e, oluyor. Evet. Burada kalalım. E, i̇nşallah haftaya. Bu arada e, bu hafta gerçekleştirebilirsek e, birinci haftanın daha doğrusu ilk haftanın e, bir telafisini yapmaya çalışacağız inşallah burada kalıp haftaya kaldığımız yerden devam ederiz evet haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah tamam evet bugünkü ufak bir geç ufakta sayılmaz ama yani teknik arızadan dolayı tekrar hepinizden özür dilerim İnşallah tekrar görüşmek dileğiyle hepinize iyi akşamlar Kimseye de iyi gece kadar diyorum. Hoşça kalın.